83. Bölüm Gece Teheccüd Namazının Fazileti Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Resulü, senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazen yarısını, bazen de üçte birini yatmadan ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğunda böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor.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 Yine cenab Hak Celle Celaluhu şöyle buyurmuş. Şüphesiz gece kalkışı, kalp ve uvuzlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurmuş. Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Diğer bir ayeti i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? Resulü de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Gece namazı ile ilgili diğer bir ayet-i de şöyledir. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Bir görüşe göre burada ayette söz konusu olan gece namazıdır. Bu zor görevi yerine getirmek için de sabır ve nefis mücahidesi yardım sağlanmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğüme atarken düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun yat dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece dinç ve hoş bir halde sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu, içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer. Hadis-i şerifte zikredildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birinin sabaha kadar uyuduğundan bahsederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Bu adamın kulağına şeytan işemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytanın enfiyesi, afyonu ve göz damlası vardır. Birine enfiyesini çektirdiği zaman o kişi kötü ahlaklı olur. Afyon yalattığı zaman dili kötülük konuşmaya başlar. Gözüne damla akıttığı zaman da sabaha kadar uyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Geceleyin kılınan iki rekat namaz, o kişi için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, iki rekat gece namazını üzerlerine farz kılardım. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Gecenin öyle bir anı vardır ki, Bir müminin Allahu Teala'dan istediği hayırlı bir dileği bu ana denk gelse Allah Celle Celaluhu kendisine dilediğini mutlaka verir. Diğer bir rivayette şöyledir. Dünya ve ahiretle ilgili bir hayır dilerse Allahu Teala Celle Celaluhu kendisine mutlaka verir. Bu bütün gecenin içinde belli bir vakittir. Mugire bin Şube radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları kabarıncaya kadar geceleri kalkıp namaz kılardı. Kendisine dediler ki allah Teala Celle Celaluhu senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmedim. Niye kendini bu kadar yoruyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şükreden bir kul olmayayım mı? Bu hadis şeriften anlaşıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şükreden bir kul olmayayım mı sözüyle Cenab-ı Hakk'ın katında derecesinin artmasını istiyordu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi şükür nimetin artmasının sebebidir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükrederseniz Elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Ebu Hureyre hayatta iken öldüğünde kabirde ve tekrar dildiğin zaman Allah'ın rahmetinin seninle birlikte olmasını istiyor musun? O halde gece kalk ve Allah rızası için namaz kıl. Ey Ebu Hureyre! Namazını evinin bir köşesinde kıl ki evinin nuru semadakiler için yıldızların merkezi, dünyadakiler için de gökteki yıldızlar gibi olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Gece namazı kılmaya devam edin. Zira gece namazı sizden önceki salihlerin geleneğidir. Gece namazı kulu Allahu u Teala'ya yaklaştırır. Günahlar için kefaret, insanın bedeninden hastalıkları uzaklaştırıcı ve günahları engelleyicidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Mutat olarak geceliğin namaz kılan bir kimse uykuyu galebe çalarsa, gece uyuya kalsa ve namazını kılmasa, Allahu Teala celle celaluhu onun namazının sevabını yine de yazar." Onun uykusu bir sadaka, Allah'ın ona yaptığı bir ikram olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radiyallahu anha şöyle der. Bir sefere çıkmak istediğin zaman hazırlık yapar mısın? Elbette yaparım ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz yine sorar. Peki kıyamet gününe giden seferin yolculuğu nasıl olacak? Ey Ebu Zer! Bugün için sana faydalı olacak şeyleri bildireyim mi? O, evet bildir. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dirilme günü için çok sıcak günde oruç tut. Kabir yalnızlığı için gecenin karanlığında iki rekat namaz kıl. Çetin işler için hac yap. Yoksula sadaka vermek, hak bir sözü söylemek veya kötü bir sözü söylemekten uzak durmak suretiyle sadaka ver. Anlatıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan biri vardı. Herkes yataklarına uzanıp gözlerini kapatıp uykuya daldıklarında o kalkardı. Namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve şöyle dua ederdi. Ey cehennemin Rabbim! Sen beni ondan koru. Adamın bu halini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, O kişi dua ederken bana haber verin. Adamın yanına geldi ve dua esnasında söylediklerini dinledi. Sabah olunca ona dedi ki, Ey falanca, niçin Allahu Teala'dan cenneti istemedin? Adam şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, Ben henüz o dereceye ulaşmadım. Amelim oraya varacak kadar değil. Aradan fazla bir vakit geçmeden Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle haber verdi. Falanca kişiye haber ver. Allahü teala celle celaluhu onu cehennemden kurtardı ve cellete koydu. Rivayet edildiğine göre... Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Abdullah bin Ömer ne güzel bir kişi. Keşke gece namazı da kılsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu kendisine haber verdi. Bundan sonra Abdullah bin Ömer radiyallahu anh gece namazına ara vermeden devam etti. Nafi'e rahmetullahi aleyh der ki Abdullah bin Ömer radiyallahu anh gece namazını kılar ve şöyle derdi. Ey Nafi, seher vakti girdi mi? Ben hayır derdim ve o da kalkıp namazına devam eder, sonra tekrar sorardı. Ey Nafi, seher vakti girdi mi? Ben evet girdi deyince gelip oturur ve fecir doğup sabah namazı vakti girinceye kadar Allahu Teala'ya istiğfar ederdi. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh der ki: Bir gün Yahya aleyhisselam arpa ekmeği yiyerek karnını doyuruyor. Sonra yatıp uyur, gece virdini ihmal eder ve böylece sabahlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle vahyeder. Benim yurdumdan daha hayırlı bir yurt mu buldun? Bana yakın olmaktan daha hayırlı bir çevre mi buldun? İzzetim ve celalime yemin ederim ki eğer cenneti şöyle bir görseydin, ''Kalbinin yağı erir, ona olan iştiyakından ruhunu teslim ederdi. Eğer cehenneme muttali olsaydın, yağların erir, ağlamaktan dolayı gözlerinin yaşı kuruduktan sonra kan ve irin akar, kumaş yerine deri ağba giyerdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme denildi ki, ''Falan kişi gece namaz kılıyor, sabahleyin de hırsızlık yapıyor.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bu ameli yani gece namazı yakında onu o kötülükten alıkoyacaktır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran, hanımını kalkmak istemediği takdirde yüzüne su döken kula Allah Celle Celaluhu rahmetini bol kılsın. Geceliğin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası kalkmak istemeyince yüzüne su döken kadına da Allah Celle Celaluhu rahmetini dolu kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim gece uyanır ve hanımını da uyandırır, birlikte iki dekat namaz kılarlarsa her ikisi de Allah'ı çokça zikreden kadın ve erkekler arasına yazılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki farz namazlarından sonra en faziletli namaz gece yani teheccüd namazıdır. Ömer bin Hattab radiyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim hizbini ya da bir kısmını okumadan uyuyakalırsa onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okursa gece okumuş gibi sevap yazılır. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh genellikle şu şiirleri okur ve onu hayatına tatbik ederdi. Fırsat elindeyken namazın kıymetini bil. Bilemezsin belki de ansızın ölüm geliverir. Nice kişiler gördüm sapa sapasağlam bir hastalığı yoktu. O sağlam bedenden ruhları kuş gibi uçtu.